Hayırlı akşamlar. Bu akşamki sohbetimizde divan edebiyatımızın birbirinden kıymetli şairlerinden nasihat veren ve birer işaret lefası hükmündeki gazel ve beyitleri konuşacağız. Sizler de can veren Pervaneler TV Instagram hesabımızdan sevdiğiniz beyitleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Kıymetli üstadım hayatın ışla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş sefa bulduk efendim. Bugün güzel bir geçit töreni olacak diye düşünüyorum. Evet bugün hakikaten çok şanlı bir tören olacak. Birbirinden farklı çok sayıda şairimizden. Yani seçmek için epey zorlandığımız. Gerçekten zorlandığımız. O kadar çok yani. yani o kadar o kadar güzel söylemişler ki. E, işaret lafzı diyorsunuz ya işte yani o ismi verdik. Yaşarken karşımıza çıkan birçok hâlisede onların böyle akla yol gösteren, insanı teselli eden, lüzumsuz endişelerden alıkoyan Yersiz sevinmelerden fren yaptıran yani ikisi de mahzurlu e, iki tarafta da aşırı gitmemek lazım böyle insanı kendine getiren e, sözler bunlar üstelik manzum yani şiirle söylenmiş olması yüzyıllar sonra bile taze kalmasını sağlıyor bozulmasını önlüyor efendim vezne uygun her hecenin hesabı yapılmış elmas tartar gibi söz söylüyor adamlar maşallah subhanallah İlk sırada sahibini kimsenin bilmediği onlara biz La Edri diyoruz. Evet bu La Edri'yi bir izah edebilir miyiz? <gülüyor> Çünkü ben de şöyle bir e, sıkıntı yaşamıştım zamanında sonradan öğrendim. Aslında La Edri bizim anonim anlamına geliyormuş. Tabii. La Edri'yi her yerde görüyorum dedim herhalde çok büyük bir adam. Ha, muazzam bir şairmiş bu. Muazzam bir ama. şair. Hakikaten sonradan mi? öğrendim yani bu noktada Tabii. böyle bir parantez açabiliriz. İs, i̇sme ulaşılamadığı zaman La Edri deniliyor. Bununla birlikte bir şair de kendisine mahlas olarak bunu almış. Öyle bir karışıklık da var yani. Az tabii onun örneği az ama şairin ismi bu, imzası bu ya falan. Bir de o durum var. Hep esprilere, nüktelere konu olur. Laidri isimli büyük şairden falan diyerek. Kepkebimiz mağra tebdiyleyle yenperverdi yar. Lâne-i mürgi garibi kul yıkar Allah yapar. Harika bir. kepkep nedir? Önce ona bakalım. kepkep Yıldız demektir kevkep, Arapça kevkep. E, Türkçe'ye biraz işte iki kepkep kep olarak geçmiş. Yıldız dolaylı olarak aslında e, pabucun altına e, çakılan çivi yani düzeltiyorum. Tabuta çakılan çivi kepkep. Kep. E, yıldızla ilgisi ne? Şöyle bir şey. Ayağın altında küçük küçük şu futbolcuların ayakkabılarında olur ya yerde iz bırakan noktalar halinde iz bırakan şeyler bulunuyor. Kabara derdik biz çocukluğumuzda çok heveslenirdik ona efendim. Yürüdüğü zaman peşinden yıldız saman yolu bırakmış gibi yani yıldızlar kümesi bırakmış gibi bir hal olur. Şairleri meşgul eden bir mazmundur o da. Kepkep tabut çivisi demek. Mismar da. Ee, ya ben düzelt karıştırıp duruyorum te tersi <gülüyor> kep kep ee, ayakkabının altına çakılan çivi mismar tabut çivisi beytin de nüktesi orada zaten kep kebi mismara tebdil eyleyen perverdigar hikayesi şu perverdigar Allah e, razzak'ın farsçası rızıklandıran yedilen içilen efendim razzak arapça perverdigar farsça gariban bir kimse vardı Ayakkabı ustasıydı. Tamir eder, ayakkabıların altına çivi çakar. Asker ayakkabılarında bilhassa bu önemlidir. Tırmanma kabiliyetini arttırdığı cihetten. Bir de zalim vali vardı. Bu ustanın hanımına göz koydu. Onu elde etmek için adamı öldürmek gerektiğini düşündü. Zalimdi. Bunu gözünü kırpmadan yapabilirdi. Bir bahaneyle yapmak için yüz askerime... Yarın sabaha kadar kep kep imal edeceksin. Yetiştiremezsen seni idam ederim dedi. Tabii bu mümkün değil. Yani bir gecede 10 asker için bile bunu yapmak mümkün değil. 100 asker dediğine göre olmayacak bir şey istiyor. Yani artık kurt kuzuyu yemeye kafaya koyduğu zaman bahane suyun bulandırıyorsun der. Ya ben aşağıdayım. Senin suyunu nasıl bulandırırım? Ya yani ben seni yiyeceğim diyor yani kurt bunun bu bahanesi yani. Anlar zavallı sabaha kadar dua eder Allah'a yalvarır hanımıyla helallaşır ve sabah valinin adamları kapıya geldiğinde artık vakit doldu der hanım hakkını helal et bu zalim beni öldürecek diye söyler helallaşırlar fakat gelenler kapı açılınca şunu söylerler vali bu gece öldü tabutuna çivi yaptırmaya geldik çivi ustası ya. Evet. İşte o zaman şair dedi bunu kepkebi mismara tebdil eyleyen perverdigar. Ayakkabı çivisini tabut çivisine dönüştüren Allah'tır. laneyi mürgi garibi kul Allah yapar. Garip kuşun yuvasını kul Allah yapar. Gene zalimin cezasını hal bulacağına dair bir başka beyti Giritli Sırrıpaşa'dan alıyoruz. Eskilerden ben birçok evde bizden 20 yaş büyük aile büyüklerimizin veya biraz böyle mürekkep yalamış üstadların evlerinde bu beyiti defaatle gördüm. Zalimlere mehlolmasa matlubu ilahi birden de yıkar alemi mazlumların ahı. Yani zalimlere bir süre verilmesi Allahu Teala'nın takdiri. Cenab-ı Hak diledi ki bir fırsat olsun, zulmünden dönmeye, tevbeye bir fırsat olsun. Nehil verir yani, yoksa ceza asla ihmal edilmez. Bunu da şöyle söyler eskiler, Allah zalimi imhal eder ama ihmal etmez. Verilen süre yanıltmamalı seyredeni. Hikmet-i serinkanlılıkla takip etmek lazım. Vakti vardır, vakti vardır. O zulmüyle payidar kalacak değildir. zulüm payidar olmaz. Eskiler şunu da derler, küfür kalır kıyamete kadar ama zulüm kalmaz. Zulüm kalınlaştığı yerden kopar derler, her şey inceldiği yerden. Zulüm zirveye çıkar, artık bükülmez bir güç haline aldığı düşünülür, sonu yakındır. O gidecektir, gök kubbe başına çöker. Adli ilahi tecelli eder. Yani niye mehil verilir? İmtihan dünyasıdır. Bu dünya böyle. Mazlum da bize fırsat olsun diye. Yani. Elbette şey sevap kazanacak yani. Allah'ın kulları. Bu da var yani. Cenab-ı Hak bazı kullarına da bu yolla bu biçimde ne dereceler ne nimetler ihsan etmektedir. Onu da mahşerde göreceğiz. Onu Arif görür. Arif. Arife tarif gerekmez derler. Sel gider kum kalır ahir buna alem derler. Eyleme aşıkı üftadeni ağyara feda. Yenişehirli Avni yakın geçmişte işlemiştik. Galiba geçen hafta mıydı? Yenişehirli Avni merhum evet. 1884. Büyük usta Allah kanıya kanı rahmet etsin. Bu beytin sahibi o. Sel gider kum kalır ahir buna alem derler. Eyleme aşıkı üftadeni ağyara feda. Şöyle bir nasihat var. Bazı dostların vardır, gösterişsizdir, tafra yapmaz, yani parlak değildir, bakımı kolaydır, masraflı olmaz, onu ağırladığınız zaman yatağın kuş tüyünden olması falan derdine düşmezsiniz, kaç yıldızlı otelde kalır acaba bu falan diye gahretmezsiniz, mütevazıdır. Onu aramayı ihmal ettiğiniz zaman da korkmazsınız kırılır incinir diye, yani güzel insandır. Derdetmez, etmez, takmaz böyle şeyleri bilirsiniz. Yani mütevazıdır, kum gibidir. Sel gelir, gelirken herkes görür. Kum görülmez, sürüne sürüne alttan gelir. Ama neticede fark şudur, sel yıkar gider, kum kalır, tarlan, bağın, bahçen olur, evin, barkın olur, asla sana karşı Hava atmaz. Sen o dostlarının kıymetini bil. Sen o mütevazı olan dostlarının kıymetini bil. Bu noktada diğer beytiyle beraber yine Yenişehirli Avni marhumun gödek inek hikayesini geçen hafta detaylıca anlatmıştık. Yani tekrar edip seyircilerimizi yormak istemiyorum ama şu kadar bir özetle geçelim. Çiftçinin elinde iki inek var. Birisi gödek inek, keçiden hallice zayıfçılız, her türlü çileye gelir, canın sıkılır döversin, çift gerekir, süre koşarsın, öküz muamelesi yaparsın, itiraz etmez. Arabayı çamurdan çıkarır, dizini kanatırcasına gayretlidir. Efendim. Üstelik otun da en ucuzunu, kurusunu ona verirsiniz. Hiç sızlanmaz ancak yaşlandığı zaman evden birisi gibidir, evlat gibi gelir size. Kasaba veremezsiniz, satamazsınız. içiniz sızlar ve artık ömrünün son dakikalarını hissettiğiniz zaman da içiniz parçalanarak gözyaşları içinde kendi elinizle keser. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu ekber der, kesersiniz ve onun eti sizin olur, o sizden biridir, o sizin ta kendinizdir adeta. Halbuki o gösterişli montafon ineği, hoştayn inekler, bol süt verirler, yeşil ot yerler, nazlıdırlar, tırnakları cilalıdır, çifte koşulmaz, arabaya koşulmaz, üzülmezler ama... Vakti gelmeden hatta vakti bile bekle biraz verimden düştü, düşmedi hemen kasabın yolunu tutar. Çünkü o ekonomik değeri vardır sadece başka bir kıymeti yoktur. Gözünüzü kırpmadan verirsiniz gider. Bize düşen dersimizi alıp montafon ineği değil de gödek inek olabilmektir hayatta. Aile içindeki rolümüzde, şirket içindeki pozisyonumuzda bir vatandaş olarak e, durumumuzda hepsi geçerlidir. E, hava atmaya hacet yoktur. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Buna uygun davranırsak, toprak gibi davranırsak, Hazreti Mevlana'nın işaret buyurduğu gibi toprak gibi mütevazı olursak gerçek kıymete kavuşmuş oluruz. Yavuz Sultan Selim merhum şair vehbiye biraz sert baktı diye küsmüştü vehbi merhum. Ve çok uzağa gitmiş, müftüye teslim olmuş. Oradaki bir müftünün adını duymuş. Rivayete göre Van, beni padişahdan sakla, yanımda çalışayım boğaz tokluğuna, küstüm bana sert baktı demesi üzerine. Ee, kabul etmiştir müftü, katip olarak çalışmaktadır şair Vehbi. Yavuz Sultan Selim İsa'ya birkaç gün içinde hemen hatırlayıverir. Nerede der, Vehbi bulunmuyor filan. Ee, firarda derler, bulun onu der. Talimat kesindir ama bulmak zordur. Bir vezir şöyle bir teklifte bulunur. sultanın bir mısra söyleyin. En uygun mısra ile hangi şair cevap verirse ödül var deyin. Ee, seve seve katılacaktır biz biliriz Vehbi'yi. Adını saklasa da siz bilirsiniz der. Nitekim adını saklayarak Van Müftüsü'nün imzasıyla bir mısra gönderir ve kendini ele verir. Hangi beytmiş hocam? Giden ve gelen mısralar yani oluşan beytte iki imza var. yavur Sultan Selim ve şair Vehbi'yi. Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu? Ezelden gam türabıyla yoğurulmuş bedendir bu. Ne kadar güzel bir nasihat. Sultanım, Adem evladısın. Hazreti Adem dünyaya sürgün geldi. Bir sürgünün evladının bu dünyada mülk iddiası, saltanat davası, benlik iddiası olamaz. Ee, saadeti ise burada aramak beyhudedir. Gam yurdudur ayrılık yurdudur burada ancak imtihan olunuruz burada tadımlık şeyler var doyumluk hiçbir şey yok diyerek nasihat etmektedir bir başka güçlü beyt tanzimat döneminden esafil behredarı kurbi cebbaranu devlettir kilab olmaz cüda sayyadu bidadın rikabından <gülüyor> yani okuması çok zevkli geliyor da ondan böyle biraz işte taktiği yaparak mefailun mefailun mefailun mefailun esafil behredarı kurbi cebbaran devlettir kilab olmaz cüda sayyadu bidadın rikabından beyt şunu diyor ne diyor hocam sefil adamlar esafil alçaklar yani kıymetsiz değersiz kötü insanlar Behredar kurbi cebbaranı devlettir cebbar zalim kimselerin yakınında olurlar sofrasından sebeplenirler artıkla geçinirler e, zalimlerin yal <gülüyor> yaltakçısıdır bunlar tabaspus yaparlar Ör... verdiği örnek muhteşem kilap çoğulu köpekler demek nitekim insafsız avcının üzengisi hizasından köpek eksik olmaz diyor kelab olmaz cudha sayyadu bi dadun rekabından yani zalim avcı ve tam da ayağının hizasında hep orada olan dili dışarıda bir avcı köpeği zalimlerin yanındaki yalakalar <gülüyor> yani bu başka türlü tercüme etmenin imkanı yok onun için söylüyorum. Sar şimdi 5 mısra. Evet. Bu Ziya Paşa ile Veysel Öksüz'ün Ziya Paşa'nın elden gider redifli çok parlak bir gazeli. Yani o gazel başlı başına işlenmeye müsaittir ama evet. programın tamamını işgal edeceği için biz araya şu beyti aldık. Beytin evet. arasına da Veysel Öksüz Marhum'un 1993'te Konya'da vefat etmiş olan Veysel Öksüz Marhum'un 3 mısrağı girmiş. Buna taştir diyoruz evet. edebiyatta. Sarıbanı vakti sen hazmeyle zira vakt olur. Kuvvetin kalmaz gözün görmez mecalin son bulur. Düşmesin bir kerre insan hırs ateştir kavrulur. Kim acep hükmü kazanın pençesinden kurtulur. Bir topal merkep belasıyla Katar elden gider. Allah Allah. Ziya Paşa şunu dedi. Zamanın yöneticisiysen kervan sahibi hani sözü geçen birisin elinde kırbaç var falan ise şunu bilmelisin ki yönettiğin ordu güttüğün kervan, takip ettiğin ticaret kervanı mesela çölü geçiyorsun. Bir topal merkep belasıyla elden gidebilir. Yani önemsemediğin kapıcının bir hatası yüzünden şirket batabilir yani. Mesela küçük telefon gördün. küçük görme diyor. Yani sen şimdi şöyle bir şeydir. Yöneticilikte bir hatadır bu. Yöneticiler genellikle yaparlar. Genel müdür yardımcısını, seksiyon şefi olan, işte kısım amiri olanları böyle yüksek diplomalı, havalı falan gösterişli, isimleri ka kart e şeyler, titri işaret eden kelimeler epey uzun olan kişileri seçerler. Şuradan diplomalı, yüksek lisans var bilmem ne falan, 3 tane dil biliyor gibilerden ama çaycıya dikkat etmez. Telefonun başına oturtacağı delikanlının e niteliklerini, özellikle etik, bakımdan ahlaki bakımdan niteliklerini ihmal edebilir halbuki e, geminin dibi deliktir bu durumda. Yani bir topal merkep belasıyla Katar elden gider. Çok söylenen bir şey vardır. Yani Çin atasözü diye söylerler. Bir nal, bir atı, bir at, bir askeri, bir asker, bir orduyu, bir ordu, bir milleti kurtarır falan derler. Yani detaya dikkat et. Kimseyi ve hiçbir şeyi küçük görme. Ee, yukarıda ne kadar önemliyse kalite. Aşağıda da o kadar önemlidir. Buna gavurlar toplam kalite diyorlar. Total Quality Management diye havalı da bir isimleri var. Evet. Yani her açıdan kaliteye dikkat edilmeli ve hiç kimsenin bir yönetim dersi umdesi olarak şunu iletişim fakültesinde bir hoca talep edenler, güzel bir ders vermiş. İletişim işleri bu. İnsanlar arasında her türlü yani elektronik veya yüz yüze iletişim adamın mesleği. Dönem sonu imtihanda sorduğu tek soru şu. Birbirinden uzak ayırmış çocukları her sabah koridoru süpürürken gördüğünüz e, hanımefendinin adını ve soyadını yazın. Çocuklar yıllardır üniversiteye geliyor gidiyor. E, dekan kim, rektör kim sorsanız bir çırpıda söylerler. Kürsüde sözü geçen hocalar kim söylerler? iyi bilirler ama her gün karşılaştıkları orayı süpüren ablanın adını sormak aklına gelmemiş. Neden? Tenezzül etmemiş. Sen iletişimcisin öyle mi? Hepsi sınıfta kalıyor tabii komple. <gülüyor> bir de hayatın realitesi için de olaya bakmak evet, lazım. Evet, hani iletişimciydin? Bir adını sor, bir hatırını sor, bir gönül al. Yani... Tarık-ı Dilniz'de alaklılık yapma, kurnaz ol diyor fenni merhum. Gönül alma zor değil. Bir selam vereceksin, bir sırtını sıvazlayacaksın. Ya küçüktür bir saçını okşayacaksın, hepsi bu. Es, ama sen birader de, ben, ben yüksek tahsil yapıyorum falan diye gel. Bahçıvan amcayı unut. Çayını getiren ablayı unut. Adını bilme e, e, yani yani ona ona kibir derler. Hayali Bey üstadımdan 1555 kanuni dönemi. Ah Hayali Bey. Yani bu hayali bey, heyecansız anılacak adam değil. Bezlini evvel baharın kuh'a sor, hamun'a sor, malı dünyadan ne alıp gittiğin karun'a sor. Bahar geliyor şimdi işte, bezlini evvel baharın, ilk baharın saçmalarını, saçtıklarını, ortalığa seri verdiği güzellikleri, renkleri, çiçekleri, sarı yeşil, menekşele, hepsine bir bak. Sonunu gör, ne oluyor? biti veriyor değil mi? Ne kadar çabuk geçiyor. Halbuki sen onunla yani böylemez söylüyorsun o kadar güzel falan ama geçici işte dünya böyle. Dünya malından ne alıp gittiğini Karuna soruluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Musa Aleyhisselam'a hasım olan, rakip olan o Karun'un yani hesaba gelmez servetinden ne kaldı geriye? Battı, gitti. Bir lanetten başka onun hatırası yok. O halde dünya malına çok heves etme. Çok heves etme onu elde etmek kişiye şeref kazandırmıyor. Geh safa buldu gönül ayinesi gahi keder. Böyledir hali cihan böyle gelir böyle gider. Gönül aynası bazen neşe bulur, safa bulur. Bazen keder yani bu ikisi de hayatın gerçeği. Cihan'ın hali böyledir böyle gelir böyle gider. Derdetme. etme. Seyidi Ali Reis. Denizcidir kendisi. Amiral günümüze göre tu amiral ya veya gibi bir şey koramiral gibi bir mertebede Seyyid-i Ali katibidir Mahlası evet. kanuniye çok güzel Tahmisleri vardır. Ejderi Nefsi helaket şiiri yazdanlık Budur falan diye bir başlar acizim Aman yarabbi ağzınıza layık Buraya aldığımız beytinde Nola mücrim isek yarın Şefaat hahımız vardır Dayansın zühdü Zahid bizim Allah'ımız vardır Eh yani Eh yani kaptan Suçluyuz gerçi ama ne yapalım? Şefaatçimiz var. Ümit bekliyoruz. İlmine, ameline güvenen güvensin. Bizim Allah'ımız var. Zulmüyle meşhur olan bir zatın, hacca cezalimin şöyle dua ettiği anlatılmış. Ya Rabbi kulların diyorlar ki Allah Haccac'ı affetmez. Ya Rabbi sen beni affet. Hasan-ı Basri Hazretleri bunu duyunca <gülüyor> ümit olunur ki affa uğramıştır diyor. Yani kulluk boynunu bükmektir. <gülüyor> yani kulla. Cenab-ı Hak Halisi Kutsi'de kulun beni zannettiği gibi bulur buyruluyor. Yani beklemek lazım, ümit etmek lazım. Bir şey isterken de istediğin kapının şanına uygun istemek lazım. Yani böyle çok iste ya Allah kapısındasın ya. Şimdi bu arada Necip Fazlı'dan söylesek olur mu? Söylesek, olur mu? Bu arada diyorum, hani Necip Fazlı'dan söylesek olur mu? Yani kapı kapı her kapının son kapısı ölümse. Her, Her kapı kapıda ağlayıp, ağlayıp son kapıda gülümse, o kapıda gülümse. Ya. Verirler ben acizim, kudret senin dedikçe, verenin şanı büyük, sen iste istedikçe. Allah. Diyor mesela yine bir şiirinde de. Yani sen bir sussan ben neler söyleyeceğim diyorsun değil mi? Estağfurullah hocam yani hani bu, o an böyle bir denk geldi. <gülüyor> söyleyeyim, ha yuhudan. söyleyeyim istedim. Yani. Kanuni Merhum'un adını andık ya, evet. beyti geldi. Evet. Ha fari alemde sultanlık budur. Pendini güşeyle gilmurun, Süleymanlık budur. Kanuni merhum. Adı Süleyman ya. Bak diyor Süleymanlık nasıl bir şey diyor. Karıncanın sözüne kulak vereceksin Süleyman diyor. Kendine nasihat. Bu bu kadar olur ya. Hayuhudan fari ol. Gösterişten şundan bundan uzak dur. Gerçek sultanlık tevazudur diyor. Alttaki ismi kapatsan boynu bükük sıradan bir derviş bir köylü. Bir çoban söylüyor filan zannedersin yahu kendisine 52 devlet bağlı dört yabancı dil bilen 46 yıl dünyanın tek patronu olmuş bir adamdan söz ediyoruz. Ve bu adam şiirinde böyle şeyler söylüyor. Ha yuhudan farihul alemde sultanlık budur. Pendini yuşayla Urun süleymanlık budur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Evet. Açılır bahtımız bir gün hemen battık ya batmaz ya. Sebepler halk eder, Rahman, kerem babın kapatmaz ya. Benim hakka münacatım değildir rızk için haşa. Hudâ razzâk-ı âlemdir rızıksız kul yaratmaz ya. Vesselâm. Bir gün bahtımız açılır, kara gün kararıp kalacak değil. Kışın sonu yaz. Sebepler yaratır Allah, kapısını kapatmaz. Kerem kapısı açılacaktır, açıktır. Dua ederken beni görüyor veya duyuyorsunuz, rızık için etmiyorum, haşa, onda tereddüt yok. Peki ne diye dua ediyorsun? Hayırlısını istemek için dua ediyorum, rızık sabit de. Helaldan mı gelir, haramdan mı? Nimet mi olur, nikmet mi? Başıma bela mı olur? Ben, ben ona dua ediyorum. Benim Hakka münacatım değildir rızık için, haşa, hüda razzâk alemdir âlemdir, rızıksız kul yaratmaz ya. İbrahim Hakkı Hazretleri şanına münasip söylemiş. Keçecizade İzzet Molla. Ondan önce Fenli'den şu beyt'e bir bakalım. Kökünden sökmedikçe harı haristan olur gülşen. Cezayı müstehakkın görmedikçe eşkıya artar. Dikeni diyor kökünden sökeceksin. Yarım yamalak bırakmayacaksın. İhmal eder göz yumarsan. Gül bahçesinin dikenlik olduğunu görürsün diyor. Haristan haline döner diyor. Hak ettiği cezayı görmezse eşkıya artar diyor. Şımarır, artar. Cezanın caydırıcılığına dikkat. Vallahi ceza usul hukuku anlatıyor ya. Niye var ceza? Yani elbette caydırıcılık da bir gayedir cezada. Şöyle ise sistem. Ya şöyle bir ceza yazıyor kanunda mı bu suçu işlediğimde? Cezava uzar, bunun infazı var, gecikmesi var, affı var falan derse müstakbel suçlu cesaret bulur, şımarır. Cezayı müste hakkın görmedikçe eşkıya artar diyerek fenni üstadımız, 101 yıl önce göçen üstadımız meseleye ışık tutmuş. Keçecizade merhumun şahsı pürgünün dehanı, yaymacı dükkanıdır. Hokkasınca her füruş kılmaz küşade bir ta'ap. Yormadan, kestirmeden söyleyeyim. Eğer diyor yaymacı dükkanı gibi ağzı açık her yerde açı veriyorsa adam e, gevezedir diyor. Lüzumsuz laf eden biridir. Ağzım var diye konuşuyordur diyor. Onun, onun ağzı yaymacı dükkanı. Peki kuyumcunun dükkanı nasıl? O tezgahı yalvar yakarız, zor açar. Kolay değil. Yani ona... Rica edeceksin hakikaten müşteri olduğuna inanacak ciddiyetine inanacak bin ile lütfen keremen şöyle bir on dakika gösterebilir. Sattığı şey kıymetli çünkü. Sokakta altın var altınım ben altın satıyorum bende elmas var diye dellallık yapan gördünüz mü? Yoktur. Ama teneke öyle satılır. Kıymetsiz şeyler sözler ortalıkta yayılır ama hakikat tenhada bulunur. İhtiraz ile konar her kâra erbabı hıret, mürgizeyrek dağımsız etmez tahayyül danesin. Tarihçi Raşit, müverri Raşit. Çekinerek konar her işe akıllı adam. Yani gaza gelmez diyor, temkinlidir diyor, teenni ile hareket eder, düşünür. Ya bir dakika der, bunun önün arkasını bir düşünelim. Neden? Örnek veriyor, zeyrek kuş. Bir dana gördüğü zaman tuzağı hatırlar. Hemen atlamaz. Ya buraya bu taneyi koyan bir tuzak kurmuş olmasın filan der ya. Bu sağ sola bir kolaçan eder. <gülüyor> bir kolaçan eder. Ne lazım şimdi bir lokma <gülüyor> bir lokma tane için canımızdan olmayalım der. Akıllı kişi de e, her işe öyle balıklama atlamaz. Lapin gibi. Böyle atlamaz. Dikkat eder. Düşünür. Temkin ve teenniyle hareket eder. Bu babta buraya yazmadığımız Farsça bir beytin orijinalli bir tarafa bırakayım ama sahip tebrizden mana itibariyle söyleyeyim. Buyurun. Şöyle diyor. Her işte tedbirli olmak esastır. Düşünmeden iş tutan kınanır. Hoş bir şey değildir ama bir istisnası var. O iş eğer terk-i dünya ise saniye düşünmene gerek yok. At gitsin diyor. Yani terk etmek ise ise o işi sadece o işte düşünmene gerek yok diyor. Yani çünkü bir pisliği atıyorsun. At gitsin diyor yani. Terk-i dünya aman ya Rabbi. Evet. Abdülhamid Hazmi her putluların çok iyi bildiği Osman Bedrettin Erzurumluların da çok iyi bildiği Osman Bedrettin Hazretlerinin ki 1928'de vefat etmiştir, Mahmudu Sami Hazretlerinin talebesidir, mürididir. O da Ali Septi Hazretlerinin. Osman Bedrettin muharip Rus Harbi'nde Erzurum müdafasında fiilen orduda görev yapmış. Çok meşhur biridir. Hem Erzurumludur, Erzurum doğumludur. Hem Harput'ta yaşadığı için Harput'ta sahip çıkar. Onun mürididir bu şairimiz. Abdülhamid Hazmi 1924'te vefat etmiş. Kambalakzade Abdülhamid Hazmi diye anılır. Torunları filan bilirler dedelerini. Yani anılıyor. Hepten unutulmuş değil orada hiç olmazsa. Benim çok sevdiğim Mısralar'ın sahibidir. Harika bir şairdir. Hocası Osman Bedrettin Hazretleri'ni tanıdıktan sonra istikametini doğrultmuş. Hayatına bir çekidüzen vermiş. Bizzat hocasıyla şeyhiyle beraber hacca gitmiş gelmiş falan. Güzel bir insan resmini de gördüm. Hatta resmini çek, vesikalık bir resim çektirmiş. Onu bir dostuna hediye ederken arkasına çok da güzel bir kıta yazmış yani. Çev, çe, ç, çevresinden bellidir diyor. Yani derdimi anlatmama lüzum yok. Gözlerime bak anlarsın filan diye. Yani eskiler ne kadar dikkat çekici şey var yani. 20'li yıllarda bir resim çektirmek bir olay. Evet. Yani şimdi şakır şakır hemen üst üste çekiyor. Şimdi hiç bir kıymet yok. Neden? Eskiden bakmak için çekiliyorduk. Şimdi bakılmak için. Arada fark var. Yani değerden düştü. O resmi birine armağan etmek çok önemli bir hadise. Ve bunu şiirle falan süslüyor. İncelikler var, derinlikler var. Yani her şey o kadar kıymetli ki ve alan adam bu resmi 100 yıl oldu aşağı yukarı saklıyor. Rahmetli Abdülamir Hazmi'nin diyor. Şu diyor vesikalık resmi diyor bana filan tarihte vermişti falan diyor. Arkasında da şiir çıkıyor. Babama komutanı Komutanı diyor ilkokul öğretmeni askerken yedek subay olarak Kore'de askerlik yaparken bir resim gönderiyor arkasına şehir yazıyor. Yani ki babam 80 küsur yaşında işte ondan 4 yaş büyüktü öğretmeni, ilkokul öğretmeni. O ııı e bir resim gönderiyor oradan ben gördüm o resmi işte eskilerin inceliği o yıllara kadar devam etmiş yani şaşırmış olabilirsiniz 4 yaş büyük hocası falan nasıl olur e 18 yaşında ilkokula girebilmiş falan yani o zamanlar şartlar bu e 22 yaşında bir delikanlı da muallim olarak gelmiş falan işte o şairimizin Abdülhamit Hazmi'nin güvenme bibe kadır mahvolur mülkiten bir gün tekledik Güvenme bi bekadır mahvolur bu mülkiten ten bir gün. Karışır toprağa bil cümle eczayı beden bir gün. kes kesbi kurbet halka da ibrazı şefkat et. Mücerrettir cihana bir daha gelmez giden bir gün. Muazzam hocam. <gülüyor> geçicidir. Yani gerçekten ya, yani. Değil mi Hakikaten Çok yani. güzel yani muazzam. Geç, güvenme geçicidir mahvolur bu ten mülkü beden mülküne güvenme. Bir gün toprağa karışır bütün organların... Toprak olacaktır. Allah'a yakınlık kesbet, güzel kul ol. İnsanlara da şefkatli muamele et. Tecrübe edilmiştir ki giden bir daha gelmiyor. Bir tek fırsatın var, hayatın kazası yok. Bunda da işte iki şey var. İslamiyet özetlemiş aslında. Bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber iyi Müslüman tarifini şöyle e, ifade buyurmuşlar. tazimi i bi emrillah şefakateli halkıllâh. Allah'ın emirlerine hürmet et, yarattıklarına şefkat et. E ne diyor burada şairi de? Hüdaya kesbi kurbet, halka da ibrazı şefkat et. Allah'a itaat et, emrine yasağına uy, yarattıklarına da merhametli davran. Mücerreptir cihana biri daha gelmez giden bir gün. Evet, Keçeciz Aleyhisselat Molla. Bulur erbabı himmet nakdi cündü istemez miras... Pederden rüsteme genci böyle leşker mi kalmıştır? Himmet sen gayretliysen efendim delikanlıysan ee, kendin bulursun askerini mirasa gerek yok Rüstem'e babasından mı kaldı o ordusu da o hazinesi de diyor. Gayret etti çalıştı hem servet yaptı hem ordu yaptı kahraman olarak tarihe geçti. Yani şahsi inisiyatifi öne çıkaran buna işaret eden İzzet Molla. Benzer meyanda Şeyh Galip'in şu beyti de çok dikkat çekicidir. Merdanelik asaleti meydanda bellidir. Hayber günü babasını kim sordu düldülün? Çok güzel bir misal vermiş Şeyh Galip Merhum. Düldül ee, dül Hazreti Ali'nin bindiği hayvandır ve at değil katırdır. Katır yani babası eşek, anası at. Sormuşlar katıra kimlerdensin diye at dayım olur demiş. Yani babası cihetinden övünemiyor. Hatta bir mahcubiyet var sözüm ona. Ama Hayber kahramanıdır o düldül. Soran oldu mu senin baban kim diye? Hayber günü babasını kim sordu düldülün? Dersine kıssanın hissesine göster yiğitliğini diyor. Meydan da bellidir diyor. Merdanelik asaleti meydan da bellidir. Babam şu amcam şu deyip durma yani görelim işte. İşte meydan. Meydanda kimse yok süvariler görünmüyor. Saadet topu ortada. Askerler görünmüyor. Yani yiğitliğini göster. Bir alalım hocam isterseniz. Instagram'dan gelen yorumlar var onları paylaşalım bitimine 2 saat falan mı kaldı buyur Ayşe İngören e, evet. ne kadar güzel bir program saatlerce dinlesem dinlesem doyamıyorum demişler Murat Varıs Bağdı sabah ki bu'yu Yasemin için Cerrarı binevayı rehi büstan olur Allah demiş Allah. Nefi'den üf, üf. <gülüyor> Süveyda Soytürk ruhumuzda şifa gibi leziz bir program Allah razı olsun Sakarya'dan selam etmişler hocam Allah ömrünüzü bereketlendirsin. Amin. Dua Amin. Daha ne olsun ya. Ne güzel Daha ne olsun. Alıyoruz. Amin. Ee, yüreğinize sağlık demiş Kevser alay Dökme. Ee, Bilal Arisüt selam var hocam. Onu Aleyküm İleteyim. E, ve Ali Akta divane mecnun misali çöller aşıp gelmişem. Gönlümün ateşi ile her yeri çöl eylerem demiş. Maşallah isim yazmadığına göre kendi mısraları anlaşılıyor. Bazen öyle arada neler neler gelebiliyor oluyor, hocam. Neler, neler oluyor? Aslında neler neler oluyor da <gülüyor> biz şimdi bu konuları e, bugün de hani biraz kendimce dersime çalışırken arkadaşlarla da paylaşıyorum bak şöyle demişler böyle demişler. Ya abi güzel şeyler söylüyorsun ama anlamıyoruz diyorlar. İnşallah bu programda biraz da e, bizim amaçladığımız gönlümüzden geçen gibi oldu. Yani hani böyle kısa kısa. Mesela bir cümle söylediniz temkin dediniz. Yani bugün bize o kişisel gelişim kitaplarında anlattıklarını çok özet bir şekilde. Bize dediniz ki fani dediniz dünya fani ama bunu o kadar güzel söylediniz ki insanın ölesi geliyor. Öyle bir güzelliği var yani. Şimdi genç arkadaşlar bunu fark ettiği zaman ki siz zaten farklı ortamlarda da onlarla bir araya geliyorsunuz. İki ayrı üniversitedeydim bugün. Sadece bugün gördüğüm örnekler bana moral olarak da neşe, ümit olarak da yeter. Yani şimdi öyle olunca Kalabalığa bakılmaz. şunları paylaşmaktan o kadar tabii. mutlu tabii, tabii, tabii, oluyorum ki. Yani şurada bir cümle var. Belki bizim hayat boyu aradığımız ya işte aradım buydu ya. Yani. Ya buydu ya. Bunu arıyordum. Ben şöyle ifade Hayır, edemiyordum falan. Bazıdır, yani, yani mal bul şey gibi. Yani boncuk bulmuş çocuk gibi sevinir insan. Aklı besliyor çünkü kalbe kuvvet veriyor. Salebale kuvveti bazuya etme iqtimat. Hak binlerle binlerlecem binlerler <gülüyor> üstem gizlidir. Fenni. Eyvallah. Yaşa, yıla, gücüne, kuvvetine, servetine sakın itimat etme. Toprağın altında binlerce cem, binlerce rüstem yatıyor. Ne sultanlar da onlar, ne krallar da onlar yerin altındalar. Sakın güvenme diyor, Güvenme. Allah'a güven Allah. Tevekkel Allah. İşte geldik gidiyoruz. Allah'ın kulu olmaya bak sen. Yine efendiden müttehim zahmet çekerse muktezayı cürmüdür. Bir günah olmakla alama tahammüldür hüner. Suçlu biraz eziyet çekerse yani cezaevinde kalmak kolay değil tabii yani. Hakaret görür, hürriyet sınırlı falan. E, cürmünün karşılığı diyor. Sabrederse de tamam etsin zaten diyor yani hak ettiği bir şey. Hüner şu günahı olmadığı halde elemlere tahammül ederse işte hüner odur diyor ösulfaley selam da hafiziyatta ama hiç günah o kaba. Haşha peygamberde günah olmaz zaten, değil mi? Bir günah olmakla ala ı hamd'dür üner. İştemişsin, üç cezanı çekiyorsun. Ya e, bir de artistik yapma artık yani. Bu senin hakkındır." diyor. "Bir tabii eyler Süleymana kim olsa ihtiram. Halis hane sohbeti murat-ı hüner. hünar." Yine fenniden. Süleymana herkes saygılı olur. Saltanat sahibi devletin başında. Elbette ona karşı el pençe durursun, ceketi iliklersin, onda bir şey yok. Ama samimi olarak Halisane sen karıncaya hürmet ediyor musun? Ona tenezzül edebiliyor musun? ha işte hüner odur diyor. Halisane sohbeti Murat, tenezzüldür hüner. Ayaşlı Şakir, bugüne kadar belki kendisinden hiç söz etmedik. 1910'da vefat etti, ismi gibi Ayaşlı, Konya'da yatar. Çok özel bir adam, çok özel, meczup bir şahs, Cenabı ı Hakk derecesini etsin. Birçok talebesi var yetişmiş son dönemde tanınan şairlerden. En çok bilineni mesela Rahmi Karatay'dır. Yani namdar Rahmi Karatay. Herkes duymuştur. Ayaşlı Şakir. Ma'dununa hiç eyleme davayı tefevvuk. Ölmen sanafa faik olan ranını seyret. Tavus gibi arayişü renginini görme. Bak ayine-i ibrete noksanını seyret. Azizim, sadece şu dört musra üzerinde kalınabilir. Yani 45 dakika hizaha ihtiyacı var. Diyor ki, yola beraber çıktığın arkadaşların var. Okula beraber kaydoldunuz işe beraber başladınız. Askerlikte arkadaşınızdı, bilmem ne. Sonra sen ilerledin. O geride kaldı. E biz başarılıyız, görüyorsunuz. O işte kaldı falan. Deme sakın ha. Seni geçenler var. ilmen, ahlaken, fazilette, takvada seni geçenler var. Aklın varsa onlara bak. Güya başarılısın. Ne oldu? Servet yaptın bilmedi. Anladık. O da bir başarıdır. Bir şey demiyorum ama e, birader seninle beraber başlayıp da maneviyat yolunda fersah fersah ileri gidenler varken onu değil de senden üç kuruş az kazananı görüp kibirlenmek sana ne kazandıracak? Ona bak diyor. Yani Tamam sen araba aldın o alamadı ama Öğrü de evliya oldu. Sen de yolda kaldın yani. Göçtü kervan kaldık dağlar başımda. öyle bak diyor. Ve bunu misallendirirken tavus gibi arayış renginini görme. Tavus kuşu kanatlarını açtığı zaman emsalsiz bir güzellik sergiler. İnsanın başı donar hakikaten çok güzeldir. Ama nedir? O güzelliği başkaları seyreder hayran hayran. O tavus başını eğer, çirkin olan bir ayakları vardır, gözü oradadır. Süsüne bakma, renk renk kanatlarına başkası baksın bakacaksa, sen kusuruna bak. Bak yine ibrete, noksanını sayret. Necip Fazıl Merhum'un hocasının, hocasının hocasından bir söz nakledeyim. Talebe tavus kuşu gibi olmalı buyuruyor. Talebe tavus kuşu gibi olmalı, güzel kanatlarına başkası baksın. O kirli ayaklarına bakmalı diyor. <gülüyor> Tam da ayaş Şakir aynı şeyi söylemiş. Ma'dununa hiç eyleme davayı tefevvuk. ilmen sana faik olanak ranını seyret. Tavuz gibi arayişi renginini görme. Bak ayine iyi ibrete noksanını seyret. Al sana ders. Dört mısrayı vereceğim. Lise talebesi çocuğa değil mi efendim? Kelime kelime lügat açarak. Evet. tane tane. Alvar Efendi 1956 vefatı. Allah derecesini âli etsin. bulaşmachıriki dünyaya vücudun pakü tahirken güvenme malü mülkü mansıba efnası zahirken mic oldum malı karunun felek bağında vâfirken nedir bu sendeki etvarı dert gönlün müsafirken Felekte haçıl insanı sen bir canı incitme. Günahkar olma fahri alemimizi şanını incitme. Bu şiir 66 mısradır. 6 mısrağını koyduk buraya. Sadece şu adama yeter yani ilaç olarak. Dünyanın pisliğine bulaşma. Tertemiz geldiğin halde pakü tahir bir Arapça bir Farsça temiz manasındaki kelime yan yana koymuş. Tertemiz oluyor yani. Mal, mülk, bilmem, mansıp, rütbe, üniforma, şuna buna güvenme, yok, yok olacağı zahirken... Efendim efnası zahirken Meydanda kaybolacak işte biliyorsun Malın oldu Karun'un felak Bağında vafirken herkesi kıskandıran Dehşetli servet sahibi değil İlahlık iddiası falan vardı ne oldu Nedir bu sendeki etfarı dert gönlün Misafirken dertli görüyorum seni e Sen misafirsin abi misafir Nesi olur ya Allah Allah Hiçbir değil, şeyin buldu. sahibi değil yani <gülüyor> değil, Misafir ya. bırakıp gidecek Allah yani. Allah ne bu ya ne bu haller yani Rahat ol bile te teşekkür et Falan gidiyorsun Felek de Hasıl insan isen bir canı incitme. Yani insansan kimseyi incitme. Ancak şu müsra'a lütfen dikkat. Günahkar olma fahri alemi şanı incitme. Günahkar olunca ya o cezasını ben çekiyorum. Kendi bacağımdan asılacağım koyun gibi değil mesele. Senin hayrın iyiliğin sevabın dan Cenab ı Peygamber'e de gittiği için onu üzmüş olursun. Kritik bir noktadır bunu iyi anlamak lazım. O Ona bir parantez açmak lazım. Evet. Çünkü Yaptığın her iyilik Cenab-ı Peygamber'in derecesinin artmasına vesiledir. Çünkü o senin hocandır, o senin rehberindir, mülçidindir, komutanındır, bir numaradır. Her iyilikten, bütün Müslümanların, müminlerin yaptıkları iyilikten, sevaptan, hayırdan derecesi yükselir. E sen şimdi günah işleyince üzmüş olursun ya. Sana yakıştı mı şimdi der mahşerde? Ne yapacaksın ya? Utanırsın ya. Yani günah benim. Abi kişiseldir ya abi bilmem ne falan filan. Yani birey geçiniz bunları ya. Geçiniz bunları. Üzersin ya. Hiç bu tarafından bakmamıştım hocam. Abi bir ee, Bu arada mi? son iki dakikaya girmişiz hocam. Gedayız şaha baş dili agahımız vardır. <Gülüyor> Fakir isek ne gam beyler gani Allah'ımız vardır. Fevri. Evet. İki dakikaya da bu sürü sen bir şey yapacaksın. Yap. Yok ben bir şey yapmayacağım hocam. Hatırlasay Seçtiğim bir şey istedim. vardır ya, Yok mu? Ee, var hocam. Ee, Hadi, iki da onu. Koyalım. Mesela burada herkesin de aklına gelen şeyleri değil de daha çok gelmeyenleri evet. seçmeye çalışmıştım ben. İyi yapmışsın. <gülüyor> Madem şey yaptık o, o kadar dünyanın boş olduğuyla alakalı bir şeyler söyledik. Dünyanın ehlinden usandı gönül. Gaflet uykusundan uyandı gönül. Hakkı incitmekten utandı gönül, hakkı tuttu, hakka dayandı gönül demiş hocam Nesim'i. Evet. Aşkı ile son bir beytle madem öyle Durun son hocam. dakikadır. Aşkı hiç bahsetmedik. 1583 o da kanuni dönemi şairi. Dehridun'un devleti ahir hayalü hab olur. Aşkıya var gönlün düşünde sultan oldu tut. Dünyadan gidiyorsun aşkıcıyım ama dert etme farz et ki rüyada bir sultan olduydun. Hepsi bu. Rüyadaki sultanlık elden gitti diye üzülmek akla aykırıdır. Zaten alçak dünyanın vereceği her şey neticede hayal ve uyku mertebesindedir. Bana hiç nefsi emmarem gibi sui karin olmaz. Bu düzdik haneginin kimse şerrinden emin olmaz. Nefis diye bir düşmanım var. Bana başka düşman lazım değil. İçerideki hırsızdır. Ne kilit kar eder ne tedbir alınır diyor. Düşmanını bil sana senden gelir her ne gelirse. Son dedik ama sonra iki daha suydu galiba. Yenişehir evet, Avni'den son helak etmez bir iki dar bızıkrı emmarei nefsi o bir tüm ecdahadır kim nice cellattan kalmış nefsi emmarei iyi tanı. nice cellattan kurtulan korkunç bir canavardır. Bir iki tesbih çekmekle hakkından gelemezsin uyanık ol diyor. Yüreğinize Resul. sağlık hocam gönlünüze sağlık güzel Abi. bir programı gerçekten bugün geçit tören dedik ya <gülüyor> gerçekten güzel bir Eksik geçit tören oldu. Allah bu akşam da kadim edebiyatımızın şairlerinden bir geçit töreni yaptık. Haftaya başka bir şairimizle karşınızda olmak üzere hayırlı akşamlar efendim.